Doğru ve adaletli sözü haykırmaktır buyurdular. Hadis 198 İbni Mes'ud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğullarının dindeki ilk önceki bozuklukları şöyle başlamıştır.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 ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca, Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas etmeye şartlanmış olan şu İsrail oğulları, Davut ve Meryemoğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu onların isyan etmeleri ve hak adalet sınırlarını aşmalarındandır. Onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar. Ant olsun ki yaptıkları şey gerçekten ne kötüydi.